Allahü Teala kitabı el-Aliş. Ağuz bı Allahım, bı Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Bı nca bı el-Hasıl antefalı ve aşırı emsaliha. Bı Allahü Subhanahu evvel ve asusora olan. Cünde emdiyaların sardarı ve seyyidi efendisi olan Muhammed Aleyhisselatu Risaletini tasdik eyleyen, Kıyamet gününe inanan Hakk'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olan müminler. Cenab-ı Hak bir Hadis-i Kudsi'de sabakat rahmeti ala gadaviyi uyurmuştur. Rahmetim, merhametin, şefkatim gadavımı geçti. Bu Hadis-i Kudsi'ye muallif olarak Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde okuduğum ayet-i kerimede bir cevaba. On hasene yazar. Yani bir Müslüman bir kere Allah dese, on defa Allah demiş gibi deftere i amaline ecr yazar, sevap yazar. Bir ay uruş tuttu, on defa arttıralım, üç yüz gün uruş tutmuş gibi sevap yazar. Çünkü bira olmadı. E günaha gelince günah, bir günaha bir günah yazılır. Ve hemen yazılmaz. Sevaba gelince hemen yazılır. Tehir edilmez. Günaha gelince hemen yazılmaz. İnsanların, omuzlarında iki melek vardır. İsmine keramen katibi verilir. Kiramen kâtibine yâ alemûne mâ Sizin yaptıklarınızı Cenab-ı Allah ediyor. Sizin işlediklerinizi, yaptıklarınızı onlar görürler, verirler ve dehteri yazarlar. Sağ omuzdaki bulunan melaike kulun zevklarını yazar. Sol omuzdaki meleke Kulun yaptığı günahı yazar. Gülenin bir hasene bir sevap icra etti mi bu sağımızdaki melek hemen Hakk'ın rahmeti ve ümmeti Muhammed'e ihsan-i hiayeti ve Resulullah olan muhabbetinden dolayı ümmeti Muhammed'e bir, bir sevap bir sevap yaptı mı onun hasene yazılır defterine. Hemen yazılır. Hiçmek istedilmez. Günah işlediği vakitte o melek günahı yazmaz, teyhir eder. Gene rahmetinden ümmet Muhammed'e rahmetinden, şevkatinden ve Resulullah'a olan muhabbetinden. hemen günah yazılmaz defteren. Bırakılır. O kul tövbelerse yazılmaz. Tövbenin manası, tövbe estağfurullah demek değildir. Bu bir zikirdir. Tövbe demek bir şey külliyen reddetmektir. Bir daha yapmak üzere o işten vazgeçmektir. Nedamet etmektir. Göz Gözyaşı geçmektir. <gülüyor> Yine böyle yaptı bu niyetle tövbe-i istiğfar eder ve günah südür ederse bu kazayı i rahmanidir, yine istiğfar eder ve tövbe eder, yine ağlar, sızlar Cenab-ı Hakk Celle ve Tehkaddes Zira bir Müslüman bir günah işlediği bir kul kalbin üzerine bir nokta, bir siyah nokta düşer. Kalp dinlenmesine bir maddi kalp vardır, bir mana kalbi vardır. Maddi kalp sol meme altında çam kozolağı gibi bir et parçasıdır. Manevi kalp bu kainattan büyüktür. Kalbin üzerine bir kara düşer. Tövbe istifa ederse, hemen dönerse, rucuğu ederse yaptığı günahtan, o siyah oradan silinir. Ve defterde kaybolunmaz. Eğer bırakırsa, tehir ederse, tedamet etmezse, tövbe etmezse, o siyah başlar büyümeye. Büyür ve kalbi başlar karartmaya. Öyle bir karartır ki, bu günah perdesi Allah ile kul arasında büyük bir hâil olur, bir set olur yani. 24 saat tehir oldum günah. Defter âmâli yazılmak için. Allah 24 saat tehir ettirir. Bir günah insanların zuhura gelirse, zuhura gelirse bazen bu günah irade-i ile olur, kulun isteğiyle olur. Bazen irade-i ile olur, hakkın isteğiyle oluruz günah. O kul, o günaha, o günaha işlemeye layık olur. Cenab-ı Hak ondan o günaha, o günaha sudura getirir. İki türlüdür. Hak tarafından gelirse kulun başına günah işlemek buna kazayı rahman ederler. Bu 99 defa günah işlese, hak tarafından gelen günah ile tövbe, istiğfaresi, tövbesi müstecevaptır. Ama iradeyi cezir yapmış olduğu günahta, günahları tövbe edip tekrar başlarsa, tekrar günah edip, tekrar gün şeyi tövbe ederse böyle bu şekilde ki, kendi arzu isteğiyle, o vakit alay çıkar, isteği çıkar çıkar hakkıyla. Bu söylediğim hadis-i şerif, bir hadisin manasıdır. Buhare-i Şerif'te, son tarafında Buhare'nin, yani üç hadis evvelinden Hazreti Ebâ Hüreyre Hazretleri, Cenab-ı Peygamber'den bunu rivayetmektedir. Onun için insan bir günah işlediği vakit, hemen onun üzerinde bir hasenat yapmalıdır. Çünkü inler hasenate, yüze ibne seyyâat. Hasenat, seyyâatı gider. Cenab-ı Hak Kur'an'da söylüyor. İnnel hasenata yusinle seyyat. Hasenat yapmalıdır, sevap yapmalıdır. Yani o günaha gidere. Hatta bazen öyle bir sevap yapmalı ki yübeddülillahu seyyat alel hasenat yaptığı suç da hasenata tebliğ olur bazı müminleri. Surreyi Furkan'dan anlattığım, koş, okuduğum ayet izinliyle. Yübeddülillahu alel hasenat. Çok dikkat etmek lazım konuştuğum sözlere. Beş vakit namaz kılan, elli vakit namaz kılmış gibidir. Bir ay oruçtan 300 gün oruç tutmuş gibidir. Bir sene kaç gündür? 365 gün. Ramazan bayramı bir gün. Kurban bayramı dört gün. Ne oldu? Beş gün. Beş gün senede oruç tutmak haramdır. Ramazan gününde orucu yemek neyse, bayram günde oruç tutmak aynı günahtır. Ramazan bayramı bir gündür, üç gün değildir. Fakat bir günde ziyaretler yetişemediği için ümmetin İcma ile üç gün müsaade edilmiş, üç gün yapıyoruz bayramı. Bir gündür. Çünkü bayramın ikinci günü oruç tutulabilir. Bayram olsa oruç tutmaması lazım gelir. Kurban bayramı dört gün bayramdır. Dört gün de bayramdır. Beş gün. Şimdilik bir kimse gene Hz. Eba Hüreyre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, fazla sizi üzmeyeceğim. Gene Eba Hüreyre radiyallahu anh hazretleri, Eba Hüreyre denilen eshab kandandır ve eshab-ı yani. Peygamberimizin sopasında oturan zevaatlandır. Bir lokma ekmeğe, bir hikaye razı olmuş. Daima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bulunmuş. Birçok hadisleri bize rivayet etmiş. Ve kitaplarımız Hazreti Eba Hüreyre'nin rivayet üzerinde doldu. Yine burada içinizde okumuş insanlar var. Onlara da söyleyeyim. Bazıları Eba Hüreyre'nin aleyhinde filan konuşurlar. Birçok müfsitler hadis uydurmuşlar. Hazreti Eba Hüreyre'ye, ona ilgili. İslat etmişlerdir. Ebâ bunda bir suçu yoktur. Resulullah'ın yakınında olmak münasebetiyle ve uzun seneler ömrünü Peygamber'in huzurunda geçirerek münasebetiyle birçok hadis diva ettiği için birçok müfsitler, hadis uydurulmuşlar, rivayetini Ebâ Hureyye'ye vermişlerdir. Ebâ Hureyye bundan veridir. Çok muhterem bir rızattır. Hatta bir kıssası var ki burada şimdi geri dil arıtmaya İnşallah zamanlarda bir zaman vakit müsait olur Yer müsait olur, ihvan müsait olur, anlatırız inşallah. Çünkü bazı şeyler vardır ki, zaman lazımdır, mekan lazımdır, ihvan lazımdır. Bir eksik olursa anlatılmaz olur. Mekan, Mekan. zaman, ihvan. Geçiyoruz. Diyor ki, Hz. Ebu ile Resulullah'tan bir adam bir ay Ramazan'ı tuttu. 30 gün. onla çarp, 300. Altı günde şevalden oruç Buna sitte-i derler. Sitte Arapça aldı demek. Ne yaptı? 36. 36'yı çarp şeye 360 yapar. 5 günde bayram 365. Demek ki bir ay Ramazan tutan 6 günde şevalden orucuna eklerse bütün seneyi oruçla geçirmiş gibidir. Allah bu Ecrü Muhammed'e vermiştir. Elhamdülillah ki cenab ı Hak cennetini, rızasını redvanını, her şeyini bize hazırlamış. Hazreti Fahri Salat'e olan muhabbetinden, sevgisinden ümm onun ümmetine büyük büyük ihtifatlar vardır Cenab-ı Hakk'ın. Bak, bizde tövbe lisanla olur? Beni İsrail'de tövbe kendini öldürmekle olur. Pakdülü empüseküm, Suriye Bakan'a da Günah işledi mi bir İsrailli ağırdı onların cezaları çok. Katletme kendisini lazımdı. Öldür İntihar edecek yani. Tövbesi öyle kabul olurdu. Bize Cenab-ı Hak bir kelimeyle verdi. Estağfurullah el-azim ve'n-tuhu Ve bunu lisanen söylediğim bak, kalpten de bunu duy. Allah'a karşı yapmış olduğun isyanı nedan ettiğini kalpten duy. Gene Beni İsrail'e zekatlarının dörtte birini vermekle mükellefti onlar. Bize kırkta birini. Ve dört senede hepsini de atmakla Biz her sene kıta e birini verirsek diğer balımız helal olur. Vermezsek günahtarıl asim olur Cenab-ı karşı. Günahtar, Yine, müminler bir günah işlediği vakitte, biz yani Resulullah'ın ümmeti, mümin yani bizim ümmeti Muhammed'den bahsediyorum, Allah o günahı eder örter, göstermez. İsraille öyle değildir. Günah işlediği vakitte kapısının üzerine yazılır. Mesela cinah etmiş değil mi? Kapısının üzerine yazılır. Ve alnına yazılır. Hırsızlık yapmış, alnına yazılır. Ve onlarda meşik vardı. Yani bakardın ki akşam bir adam, insan, büyük bir suç irtikav edilmiş, sabahın domuz olurdu. Maymun olurdu. Allah tebliğ ederdi. Ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hak bunu kaldırmıştır. Biz manen bu sıfatlara gireriz günah işlediğimiz vakitte. Dikkat buyurun. Ha sonra günahın küçüğü büyüğü olmaz. Bazı kimseler bu küçük, küçük günahı segayir, bu günahı kebair diye ayırırlar. Odur ama bunun manası isyan, Allah'a isyan isyandır. Küçük günahın manası cezası küçük olur, büyük günahın manası cezası büyük olur. Mesela bir günah işlersin, cehennemde bir gün kalırsın. Bir günah işlersin, 50 sene yanarsın. Günah, Allah'a karşı günah günahdır. Küçük günah demek az cezaya çarptırılmak, büyük günah demek büyük cezaya çarptırılmak manasıdır geçiyoruz. Şimdi biz müminler Elhamdülillah Cenab-ı Hak bizi bak Recep Şaban Ramazan derken bayram haftasına getirildi. Bayramın bugün dördüncü günü ve Şaban ayında bulunuyoruz. Ey kardeşlerim, evlatlarım, yavrularım, hemşerilerim. Bak düşündünüz ki ne su ata geçti Ramazan. İnsanın ömürleri bu şekilde geçmektedir. Hiç farkına bile varmadık doğdun çocuk oldun, genç oldun, dinç oldun, ihtiyar. Hemen, hemen gelip geçicidir. Gösteriyor ki zamanlar seyiriz zevallir, çabuk geçicidir. Aklı başında olan kimseler için bundan ibret almalıdır. Hemen kendisini ibadet ve taata vermelidir. Geçen hafta söyledim, cami boş değil ha, camiyi boştan etmeyiniz. Mümin cinler var, melekler var, mümin cinler var. Cami, cuma namazını kılıyorlar bizlerle beraber. Çakına boştan etme cami. Geçen hafta söyledim, dedim ki İbadallah. Allah, Allah'a mühtâc olduğun kadar Allah'a ibadet et ki bir an yoktur ki biz Allah'a mühtâc olmayalım. Cehenneme dayanacağın kadar günah işle.'' demiştim geçen hafta ve yine İbadullah ümmeti Muhammed'i çağırdık mescide, gelin Ramazan'dan sonra. Bugün başka kuvvetler gelmişler, camici, görünmeyen kuvvetler gelmişler Elhamdülillah. Belki birçokların da gönülleri bizdedir, buradadır yine. Bu zehkilerde namaz kılıyor, cuma namazını kılıyorlardır. Belki çarşıya inmediler. <gülüyor> Gene biz Müslümanlar, akrabamızdan olan Yukaray yine zekatımızı veririz. Beni İsrail istediği adama zekat veremezdi. Peygamberi veya onun ruhani <gülüyor> ise kimse o söyler. Trenciye şahaya götüreceksin, zekatını vereceksin. Nereye? Buradan Yemen'e. Öyleydi. Öyleydi. Bize Cenab-ı Hak daima tahlil etmiştir. Daima tahlil. Neden? Şöyle alalım size daha böyle Resulullah Efendimizin, Resulullah Efendimizin tarifi gibi, ben size yapayım böyle Cenab-ı Peygamber'in, dünyanın ömrünü bir gün farz ediniz. Dünyanın ömrünü bir gün farz ediniz. Öyle farz edin. Öğrüne kadar geçen ürünün salifedir. Öğrünlerle ikindi arası Hz. İsa vaktidir. İkindi ile akşam arası ümmeti Muhammed'in vaktidir. Vakıtları kısa, Fakat ibadetlerin sevabı yücedir. Allah'ın affı muhafiyeti, hepsinden bize daha ziyadedir. Çünkü sevgili Peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğumuzdan dolayı bu lütbe ermişizdir ki Allah bizi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan ayırmasın. Dünya ve ahiret saadeti O'nu sevmektir, O'nun yolundan yürümektir. On yolundan giden mutlaka cennat-u ve zat cennetine vasır olur, hakkınca cemhalini görür ve iki cihanda sultan olur. Resulullah'tan yüz çevirenler mutlaka iki cihanda da halak olurlar, hem dünyada. Efendim ben nice kafirler biliyorum zengin. Hepsi halakta arkadaşlar, gördükleri rüyadan başka bir şey değil. Hepsi rüya, bir gün önüne alınacak adam. Hani misalini vereyim size, iki zat farz ediniz, bir milyonlara malik bir sultan farz edin. Maddiyattan konuşacağım şimdi ben. Misal veriyorum size. Birisi milyonlara balik bir sultan, salayda yatıyor, birisi de bir serseri. Köprü altında yatıyor, taşın üstünde yatıyor. Köprü altında yatan yazlık sayfiyeler, kışlık apartmanlar, kalleferli apartmanlar, her türlü konfara havi bir rüya görmekte. Karısı var, metresi var, bilmem nesi var, içkisi, şey, her türlü fuhşiyatta kendisi ama köprü serseri bir rüya görüyor. Rüya bu. Kraliadan Sultan da, cihanın hepsine mali olan Sultan da rüyasında fakirlik rüyası görüyor. Oruçlar, namazlar, yoksulluklar, mücadeleler, hayat mücadeleleri, derlemeler, sıkıntılar, ev hadiseleri, hayat hadiseleri karşılaşmış, sıkıntı içerisinde. Misallerine veriyorum sana, bir müminle bir kafirin ehvalini. Sabah oluyor, sultana geliyorlar, uyandırıyorlar. Sultanım, hadi vakit geldi, kalkınız. Bir de kalkıyor, bakıyor ki kendi sarayda, aynı hüküm daim, görmüş olduğu rüyadan başka bir şey değil. Rüyaymış görsün. İşte müminin hayatı bunun gibidir. Sen aslında bir sultansın. Düğü cihanı envali, her şey sana verilmiştir. Gördüğün sıkıntılar, meşakkatler ki Müslümanlar musibetten kurtulamazlar. Müslümanın kellesi yezitten, paçası itten kurtulamaz. Hiç katiyen rahatlığı yoktur bu işin. Rahatlığı ibadettedir, sefadadır, haktan bilmektir, Allah'la olmaktır. En rahatı budur. Hakla beraber olmaktır, haktan olduğunu bilmektir, hakkın kulu olduğunun farkına varmaktır, onu unutmamaktır. O bak, Şimdi sultanı sabahleyin geliyorlar, o korkunç rüya, halbuki sarayda kendisi yatıyor. Sen şimdi aynı ülke maliksin. Gördüğün bu meşakkatler, bu sıkıntılar, oruçlar da senin için sıkıntıydı. Sana Allah mahşere işinde ve dehşetlerini gösterdi oruçla, aç ve suz. Çünkü kıyamet gününde cümle mahlukat-ı ilahiye, aç ve susudur ve çıplaktır. Hatta ümül Müminin, Cenab-ı Aişe radıyallahu anhâ validemiz, de Resulullah demiş Ya Resulallah, Kadın erkekler çıplak mı? Evet ya Ayşe. Kadınlar erkeklere bakmazlar mı? Erkekler kadınlara bakmazlar mı? deyince öyle bir gündür ki herkes can derdine düşmüş, kimse kimseyi görmez kendinden başka diyor. Peygamberler bile o gün şiddet ve deşetiyle dizlerinin bağları sökülmüş, nefsi nefsi diye çökmüşler yere. Yatak olanlar sana baklayacak ki uzun günlerde benim uzun günlerde benim rızam için yemediniz, içmediniz. ''Gelin arşımın gölgesine, orada benim Peygamberim Muhammed'imle, Ali el-Murtaza ile, Sıdık-ı Ekber ile, ömer faruk ile, Osman-ı ile, Hasene ile beraber gelir iftar ediniz. Vallahi böyle olacaktır.'' Sıkıntılar geçti. Geldi melek soruyor şimdi. ''Kalk sultanım, kalk kalk.'' Uyanıyorsun. ''Aman yahu gördüm neymiş? Rüya. Dünya hayatı adamış gibi şey değil. Esas nasıl ki sultan isek, gene sultanımız deva.'' Kafiriyse öyle değil. Geliyor bir bekçi, kalkan serser ediyor, bir tekme atıyor. Bir de şöyle, görmüş olduğu rüyadan başarılı şey O otomobiller, husus arabalar, bilmem, metresler, teresler, yazlık evler, kışlık evler falan. Allah'ı bilmeyenler, sakın ha, din İslam servete mani değildir. Allah'ın emrini getirden sonra servetin zarar olmaz. Allah sana ile tarif etmiştir. Zekatın 41'ine vereceksin, Karza hasen vereceksin, sadakat vereceksin, yardım edeceksin. O vakit mesele kalmaz. Böyle düşmanlığı yok İslamiyet'te. Vermezsen, toplarsan, kimseye tattırılmazsan, mal hakkın Allah'a hem verirsen o da vekil harcısın. Sen kim oluyorsun da Allah'a hem olduğu halde fükarayı Allah'ın ayağı ellemen ediyorsun? Yardımdan, o cezaya tattırılır. Bir de uyanacak ki kafir, kafirin hayatı bu. Bir de bakacak ki eyvah yattığı yer onun taş üstününmüş, köprü altıymış, serseriymiş, Gördüğü rüyadan başka bir şey değilmiş. İşte kafirin hayatı bu dünya hayatı. Müminin de hayatı. Gibi. Evet, hayat. Hangisi istiyorsun? Aklın başında var. Bir yola girmişsin. Hz. Muhammed'in çizdiği yol. Ve bu yol nurlu yol. Allah'a giden yol. İslam'dan başka hiçbir yerde sefa yoktur. Her şeyde cefa var. Sefa İslam'da. Sefa imanda. Allah ve Resulü'nü sevmekte. O yolda bulunmakta. Zahirde çirkin görünebilir. Nefsi ağır gelir. Oruç tutmak, namaz kılmak şu bu filan ama hakikaten sefadır. Ne vakit ki kalbin dönecek Allah'a o vakit namazdan zed duyacaksın. Oruçtan şevk duyacaksın. Allah'a seyreden haz duyacaksın. Seni birisi namazdan menestel sen namazı yeni kılacaksın. Öldürmeye kalksılar gene Allah'a eşit seyredeceksin. İman kalbe girdi çünkü. giden ağzlardan nur zahir oldu. Bir haneye nur girdiği vakitte pencerelerinden dışarıya ziyah vururdu. Fakta nuru iman, nuru u onun bütün azay-ı hakka Hak'a karşı abdiyeti zahir olur. Acaba da bildik mi? Geçiyoruz. Şimdi size işte bir misalini verelim, canlı ne ondan sonra dersimize nihayet verelim mutfemizi. 1'e 10, Bu da hakka derim ki 1'e 10 en akaldır. Allah dediği vakitte de 1'e bire 70, 1'e 700, 1'e 7 bin 7 milyon da verebilir. Wallahu asiyun alemdir. Sefa selaviye fi kulli sübredin miyete ayet Heh. Yedi milyon da verebilir. En kal bir sevaba on sevap yazılır. Ey müminler unutmayınız. Vaktinizi boşa sarf etmeyiniz. Nefesinizi Allah seçirmeyiniz ömrünüzü. Bir gün Haydar Kerrar, i Kerrar, Saki-i Kevser, Fatih-i Hayret, <gülüyor> Varisi Uluv-un Nemevi, Cenab-ı i̇mam Ali, Mesela Dullaha'l-Galib Ali İbni Bitalim Hazretleri, Cenab-ı Fatime huzuruna girdi. Cenab-ı Fatime kimdir bilir misin? Resulullah tayin etmiş. Ali ben bir nuru ahidiz. Ya Fatime en tibid atın minni, sen benim parçamsın. Ya Fatime demiş. Yüz-i Muhammediyet var. Cenab-ı Fatime Resulullah'ın parçası. Cenab-ı Hakk'a Hazreti Aleykerem Allah'ı Öze Huzuru Fatime'ye girmiş. Bakmış ki Cenab-ı Fatıma'nın rengi bembeyaz. Sararmış. O güzel yüzü, nurlu yüzlü, Gül yanakları soğumuş. Hazreti Muhammed'in kızı bu. Hasen'in annesi, Hüseyin'in validesi, Arş'ın çiftlik küpelerinin, Arş'ın küpelerinin, suçlarının annesi, Cennet'in gençlerinin annesi Cenab-ı Fatime. Hasen-i Keram Allah içeri girdiği vakti, gücü sarılmış Cenab-ı Fatime'nin. Evet. Ya Fatime hemen gel, ellerim, bari gelirim. Evet. Cenab-ı ayak ayak kalkmak istedi, o çıktı. Rahatsız mısın? Çok rahatsızım ya Ali bugün. Bedenen çok müstarif. Ne alayım sana ne getireyim? Cenab-ı Fatıma e buyurdu ki, bana bir nar getir ya Ali. Narda büyük şifa vardır, onu da söylemeden geçmeyeceğiz. Şimdi kusuruma bakmıyor benim ben zevklendim mi kendim anlatırım bu konusu. Benim kusurumu affedir. Nar yediğiniz vakitte hepimize hitap ediyorum. Bir tek tanesini yere dökmeyin ve tamamını yiyin. Narın içerisinde bir şifa vardır, bir tanesindedir. Her derde de vardır. İki dert, çaresi yoktur giderden. Biri ihtiyarlamanın çaresi yoktur, ihtiyarlamamanın çaresi yoktur. İhtiyarlamamanın çaresi yoktur. Biri ölmenin çaresi yok. Bunlardaki bunlar hassa bütün dertlere devadır, kansere dahi devadır. O pil tek taneyi bulmak mesele. Onun için hepsine yemek lazım. Cenab-ı Fatıma Tüz -Zehra, Cenab İmam Aleykarram'ın şey diyor ki, ya, ya Ali, canımlar istiyor. Nar şifayı küldür, bana nar bul, İster ekşisi, ister tatlısı olsun. Allah'ın yarattığı bütün, Allah'ın helal kıldığı, Allah'ın yarattığı, bize helal kıldığı, tayyip kıldığı nesillerin hepsinde şifa vardır. Bunu unutmayınız. Allah'a men ettiği şeylerde de cefa vardır. Buna elini sürmeyiniz. Allah'a men bir şeyde ona şifa olmaz. Allah'a men ettiği şeyde. Daha evan cenab Hakk'ın bize müsaade ettiği, Hakk'ın emrettiği yollara gidin. Allah'a men yollara gitmeyin. Sakın ha gitmeyin. Aman gitmeyin. Çok pişman oluruz sonra. Fakat pişmanlığımız fayda vermez. Cenab-ı Hakk'ın cebinde on parası yoktur. Acaba fakirliğinden mi yok? Kur'an-ı Kerim'de sure-i İnsan sure-i İd'dir. Sure-i İnsan Hazreti Ali hakkında nazil olmuş, Beyt hakkında nazil olmuş. es <gülüyor> billah <gülüyor> <gülüyor> ve ala la la rabbina yani hanelerinde ne varsa üç uruş Akşam vakti Allahü Teala Cebrail'i insan şeklinde göndermiş kapılarına, şey şeyelillah demişler. Bütün yiyeceklerini vermişlerdir, bir suyla açmışlar oruçlarını. Bu kadar kanaatkar mütevazî ve ümmeti Muhammed'e şefkat ve merhametli. Hatta Cenab-ı Fatıma Düzzehra radiyallahu anh validemiz, mihrini dahi şöyle almıştır, mihrini. Mihr nedir bilir misiniz? Nikahta bir mihir vardır, mihir koyarlar nikahtır. Ya Rabbi, İmam Aliye mihrime helal vereceğim, yalnız bana ümmetimin kadınlarına ve oğullarımın musibetine ağlayanlara beni şehri kıl. Bu şartla. Mihrime helal vereyim İmam Aliye, Hazreti Fatım pek kıymetlisi Peygamber'in, pek sevgilisi. Kaç defa içeri girerse hane-i saadetten odadan içeriye, Resulullah o gün ayağa kalkarmış kendisine. Mübarek ellerini alıp bağrına basar, bu ellerini öpermiş. Bu kadar sevgilisi. Size isterdim ki Fatım'da Cehra'nın bir kısa sana ama Bakın dargisi yormuş. Bu inşallah başka zaman hatırlarsın. İmam Ali'nin 10 para söküllerini almak için. Neden hepsini dağıtmışlar ümmete vermişler. Hatta sormuşlar kendisine. Allah'ın aslanına sormuşlar. Demişler ki ya Ali, Secaz kaçta kaçtır? Ümmeti Muhammed'e şöyle avamına atışıyor yani. Kırkta birini vermek. Ya size? bize hepsini vermek. Hatta kelleyi vermek. Verdi kellesini. Allah yoluna kellesini verdi İmam Ali. Sözünde durdu. Mübarek kanları aktı göğsüne, kandan kimlik etermiştir. Ne fazilet görsünüz efendim. Mesela anlatalım, hangi şair hayaliyle bile söyleyemez bunların faziletini? Allah medetmiş, meddahları Allah Kur'an-ı Evet efendim, evet. meddahları Kur'an-ı Kerim'de Allah medediyor bunları. Ne alim iş, ne şairi, ne efendim bilgi ve fesiri bunların meçhinasını yapamazlar, kâhdi gelmez, kelimat kâhdi gelmez kelimeleri 28 harf. 28 milyon olsa kafiye gelmez. 28 milyar kelime olsa kafi gelmez. Dağıtmış hepsini. Hemen dışarı çıktı, bir Bosancina'ya gitti. Çalıştı onun yanında ayıp bir şey değil. Kim bu? Allah'ın aşkına çalıştı. Kuyudan su çekti. Bahçesinde dolaşırken bir nar almak üzere aldı ve geliyor yolda. Yolda bir garip gördü. Kenara oturulmuş, sığınılmış. El hayat titriyor. İmam var şöyle hitap etti. Ya imam elindeki narı bana versene dedi böyle. Fatime'ye mi götüreyim? Cihanın en değerli kadını Fatime'ye mi götüreyim narı yoksa fakir edemeyip. Dedi ki Fatime Resulullah parçasıdır. Ehlibeyt maden-i mürüvvedir. Merhamet madenidir. Fazilet mürüvet madenidir. Fukara'ya vereyim dedi. Fatime sabır Onlar fedai çünkü kıyamet gününde de tedaiyle. Resulullah ne diyor bak ya. Ya Rabbi diyor ümmetimi nara koyacaksan ben de onların nara koyun nara. diyor. Herkesin <gülüyor> yapacağı iş şey değil ki. Hazreti fısırdık ekber de böylese gidin ha. Evala ki Duası böyle. Ya Rabbi benim vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt, öyle büyüt ki benim vücudumla cehennem dolsun. Orada ümmetim Muhammed'e yanacak yer kalmasın diyor. Duası böyle. Yine bir veliyullah diyor ki ne kadar hastalık, bela, cefa varsa bana ver. Ya Rabbi Ümmet-i Muhammed'e verme. Onlara ben kurban olayım, kalkan olayım onlara diyor. Faziletleri ne söyleyecek? Diller diller kâhli gelmez. Cinliler ve insanlar birbirlerine zahir olsalar gene faziletlerini söylemek dil kâhli gelmez. Canlı Kur'an'dır onlar. Canlı Furkan'dır onlar. Geçiyoruz. Verdi ve geldi. Kaplanca çekilir Cenab-ı Fatih'e buyuruyorlar. Geçmiş olsun nasıl oldun? Sen garibe verdin narı, şifası bize oldu. Evet efendim, bunu unutmayın sakın ha. Sen burada bir karıncayı kurtarırsın. Bak dinle beni. Hikaye diye din, dinleme. İbret al ve aynı amelle bulun. Burada sen bir karıncayı sudan kurtarırsın. Allah evladını sudan kurtarırsın. Evladın bu ağaçları. Sen buradan bir kimseye, bir fukaraya ilaç alır verirsin. Evdeki hasta ne olur? Vücutlar bir bir. Salkımın tanelerine benzer, bak sana misal diyorum, bütün insanlar bir salkımın tanelerine benzer, kafirler olmamışlarıdır, fasıkleri, çürümüşleridir, tam Kemal olan müminlerdir o salkımın taneleri, bazı evliye Allah o salkımı sıkmış bir bardağa doldurmuştur, bazısı kendi civarındakileri, dikkatliyorsunuz, onun için birbirimize irtibatımız var. Onun için sana yaptığım iyilik, Allah'a yapılabilirse cevap olarak yazılmaktadır. İrtibatımız var, biz salkımın taneleri gibiyiz yani, yeşil olur, işte siyah olur, siyah da olur, çürüğü de olur, eksisi de olur. Onları ayırırız böyle, fasıkları, çürükleri, yeşilleri olmamış hamları, kuruları kafirleri, yeşilleri olmamış daha, henüz ibadette layık olmamış, ibadet kılmıyor, onun gibi yani. Onun için edin, edin, edin, edin, ya Ali sen fakire verdin narı ben burada şifa yabuldum. Bir misal anlatana geçemeyeceğim, imkanı yok. Kaç tane şey geldi zuhur etti, söylemedim onu söyleyeceğim. Köylü kadını oturmuş yemek yiyor. Son lokması kalmış elinde, Bir lokma ekmeği. Kapı çalınmış. Kalkmış kadın arışmış. Bakmış fıkara. Demiş ki çok açım. Bana bir bana bir parça ekmek verdi. Demiş, bir parça ekmek. Vallahi demiş bir lokma ekmek kaldı öleneceksin. Bitirdim sen geldiğin için, istersen buna bana kağıt değil. Hifamı nefseder demiş. Ölmem demem yani, onu yerser. Çok açıldım. demiş. Bir lokma Allah önüne çıkarsın demiş bu. Yedi yıldırın ikimiye demiş. Herkese günü şey gidiyorlar tarlaya. İçinizde birçokları zura evladı. Yani çiftçi çocukları, köylü çocukları. Tarlaya gidiyorlar. Tarlada çocuğu koymuşlar ağacın altına bir salıncak yapmışlar. Çocuğu oraya yatırmışlar. Çocukları varmış kundakta. Adam biçiyor, kadına kadar şey yapıyor. Efendim bağlıyor şey yapıyor efendim demet yapıyor şeyleri bu ilayları o ara bir kurt gelmiş yavruyu aldı gibi kundağından almış başlamış kötü derken görmüş annesi kurtulun peşinden babası kurtulun peşinden kurt kaçıyor onlar kovalıyorlar evlat evlat bu baba oldun mu olmadı evlat kıymetini bilmez onun için bak babanın kıymetini bil baba olduğun vakitte anlayacaksın babana ne olduğunu iskele olası değil baba babadan bahsediyorum Baba da daha bilmez. Sen babanın ne, baba, babanın ne olduğunu bilmez. Damla'nın halden bilmez. Babanın kıymetini bilir İtaatta, muhabbette, ihsanda, ikramda, hizmette. Sakın! Gözün yılmayacak bu usularda. Koşuyorlar peşinden sonra. Derken bir daha zahir oluyor. Bir daha zahir olmuş, kurdu yakalamış, ağzından çocuğu almış, yere koymuş, kurdu bir yere çalmış, hayvanı uzatmış ve hayvan kaçmış, Dönmüş demiş, köylere, dünkü lokmaya bedel bu lokma oldu demiş. Bu lokma, dünkü lokmaya bedel oldu demiş. Çünkü göre bir çocuk bir lokma. Unutmayın sakana. Daima iyilik kardeşler. İyiliğe gidiniz. Efendim bana fena yok yaptı. Yahu yüz defa fena. Gene iyilik et ona sen. Sakın. kendi kollama iyilik et. Düşmanlıktan iş çıkmaz. Düşmanlık iyi bir şey değil. Kafiri bizim cetlerimiz, muharebe yanında kendisiyle halepeden kafiri vurmuş. Kafir su istemiştir, vurdu. Kafire su vermiştir elinden, vuran, gazi. Senin baban bu, İslam bu. Bir tepe daha atmamış. Beni öldürmeye geldin, ben seni vurdum. Su istemiş, çekmiş matalasını, kendi içecek suyunu, vurdu. Kafire çırmıştır <gülüyor> Bu. Sen gezitmişsin suyu keseceksin yani. Yani merhameti, mumanaşı o suyu keseceğim dediğim o merhameti keseceksin, gezitmişsin sen. Biz, Allah Resulü'nün, ehl Beyti'nin eshabının, ensarının, evliyasının, ulema aminin yolunda bulunan insanlarız ki bu yol Allah'a gider bul. bu. yol rızaya gider. Siz gelin uzak Eyvah eyvah uzattık içeri. Efendim? Cenab-ı iyileşmiş. O aralık kapı çalınmış. İyi dinle. Cenab-ı Ali kapıyı açmış, bakmış Selman-ı Farisi. selman Farisi Hazretleri Fırslü yani İran'da olmasına rağmen Cenab-ı Peygamber onun hakkında Es-Selman Min ehli beyti, benim ehli demişti. Ona Urut Bey'i vermişti. Selman büyük adam. Çok. Selman gelmiş kıpkıya. Elinde bir örtülü tepsi. İyi dinle, kulağını benden yana ver. Selamun aleyküm ya İmam. Aleyküm selam ya Selman. Nedir? Allahu Teala selam etti. Bu tepsideki bulunan eşyayı, şimdiki bulunanı Resulullah'a gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de selam gönder, gönderdi bunu Hazreti Ali Keram'a e perdeyi kaldırmış, üzerindeki örtüyü bir de bakmış ki 9 tane nar ama cennet narı. Dünya narı değil, cennet deymiş bir narı. Şöyle bakmış ki, Demiş ki, ya Selman bu nar 9 olmaz demiş. Bunun 10 olması lazım, dayanakan. Der bir tanesi o vakit kolun içerisinden narı çıkarmış Hazreti Selman, ilave etmiş. Demiş ki, ya imam bir talebenin hocasını, imtihanı ayıktır. Bir devrişin şehini imtihana ayıptır. Ben bunu yaptım ama siz imtihan için değil. Sizin faziletinizi bir sadakanın 10 olduğunu iyan için yaptım bu işe demiş. Evet. Buyurun demiş, evet. onun için Ha onun için yapacağın ibadet ve taat bira 10'dur. Şimdi bir ay Ramazan tuttum, 6 günde şabalden tut, 36. Ondan çarp 365. 5 gün bayram, 365. Bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur. Geçiyoruz şimdi. Lisanı tutamıyorsa, Gözünü haramdan sıkınamıyorsan, açlığın yanına kâr kalır. Yedi ağzana oruç tuturacaksın. Yalnız yemek, içmek, cinsi minâzide beri olmak değil. O, avam oruçlu Sen havas oruç tutacaksın. Gözünün harama bakmayacaksın. Gözüne ibret koyacaksın, ibret nimetini. Baktığın vakitte ibretle bakacağız kâinada. Ya sema nasıl ref olmuş, artması döşenmiş. Yıldızlar nasıl seymiş, semayı nasıl seymiş, etmiş, bunları gör. Sonra lisanı tutacaksın. Gıybet, gıybette. İşin ağırsa o vakit orucunu yefekaz zikr-ı lahire bulunun. Yani, bu, şimdi orucundan bahsetmedim ha. şeval orucundan. O vakit lisanını tut. Oruçta ne lisanını tutsun. Farz oruç o farz. Boynumuzun borcu, İslam'ın bir rüknü Oruç, namaz, zekat, hac. bütün İslam onlar. Binaenel zalik bu şevval orucu tutamayan lisanını tutsun, sahip olsun. ibadet ve taatına. Ve gönlünden hak muhabbetini kaldırmasın. Allah'u yediler aleyhisselam da eklemeyi inşallah.